Mevlana İmam-ı Rabbani kaddisallahu sirru's-Samadani mübarek. Alimler, ulema ve rütbe-i sözü i şec'er, için yeterlidir buyuruyor. Âlimler peygamberlerin vârisleridir, mirasçılarıdır. Mübarek sözü. Âlimlerin nebendi, mefh, mazhar olduklarını göstermek için yeterlidir. İlim, en büyük rütbeyi insana temin ediyor. Rüslatü'l-i'lim alal rukat. Bu Draman yokuşundaki virajdaki bütün arabalar alınsın diyor. Belediye otobüsü kalmış o da dönemiyor bir türlü. 34 KV kapı kapısı açık kalmış. Bu arkadaşlar, arabalarına mukayyet olsun. El ulema-u vereset-ül enbiye peygamberlerin valisleridir, mirasçılarıdır. Bu söz var ya, bu mübarek söz, alimleri metetmekte yeterlidir. Peki bu miras yollu gelen ilimden murat ne? Bu miras yollu gelen ilimden murat, şeriat evidir buyurdu.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 yani yaşı doksan bile olsa, bu seyyide yatan bir hasta bile olsa insan mutlaka o ana babasından da veya birisine bir dikkat eden mirasa mukayyet olur. Ölmeye doğru yüz tutta bile yine yaparsan beni kaldırın götürün mahkemeye. ben mirastan hiç beni alacağım der. Eh yani bütün peygamberlerden miras kalan tevarüt eden bu ilmin de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 Ve, ve şeriatın suret tarafı dediğimiz, <gülüyor> affedersiniz kabuk tarafı dediğimiz e, tarafı, ulema-i zahirin nasibidir. allah Teala, ulema-i zahirin de sahil-i gayretlerini buyursun, kabul buyursun diyor. Herkes tarafından, herkes tarafından dilinebilen, ondan sonra anlaşılabilen, Hükümler, şeriatın, e, suret tarafı oluyor. Ulema-i sadece bu tarafa anlayabiliyor. Biraz sonra söyleyecek, e, bir de herkese açık olmayan Ulema-i Rasihun var. Onların bildikleri de çok daha farklı bir şey. Ulema-i her ne kadar büyük insanlar olmakla birlikte, olmakla birlikte, Ulema-i büyük, ulama olmakla birlikte,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 gittikçe azalıyor. Halbuki bu kadar efendim, zahiri manayla, suretteki manayla ee, yetinme bu bir eksikliktir. Ama yine Allah Celle Celaluhu e, bu zatların zahiri meşgul kalsın, ulema-i olmak için, yani çok derin âlim olmak için bu insanların geçtiği yollarda geçmek gerekiyor. Bunları birer basama kralma İlimler zilver değildir, hem üst basamak değildir bunlar. Ama İmam-ı Rabbani kıdl biraz sonra itaat alim kimdir? Yani her yönüyle 24 ayak son altın gibi olan alim kimdir? El ulema varasatü'l-Enbiya Alimler feygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır sözündeki alimden murat ne? her asilaf eden insan alim midir peki? bi تَتَعَلَّكُ بِمُحْكَمَاتِ الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ <gülüyor> Ulema-i sahil dediğimiz birinci sınıf ve de <gülüyor> Rabbani tarafından yetersiz görülen alimlerin peki bildiği bu şeriatın sureti var ya, şeriatın sureti Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ayetlerin Peygamber Efendimiz Ali Sallallahu Aleyhi sünnetindeki muhkem ayetlerle alakalı <gülüyor> olan meselelerden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'de olsun, Peygamber Efendimiz Ali Sallallahu Aleyhi ve hadis-i şeriflerinde olsun muhkem ayetler var, muhkem hadisler var. Müteşabi ayetler var, müteşabi sünnetler var. Muhkem ayet demek herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilen ayetlerdir. Birinci İslam'ın şartlarını oluşturan işte, namaz, oruç, hac, zekat ve diğer helal ve haram meseleleriyle alakalı ayetleri herkes anlar. Herkes anlar. Manası herkese açık olan ayetlere veya hadislere Muhkem ayet diyoruz, Muhkem Sünnet diyoruz amma ve lakin amma ve lakin bir de manası herkese açık olmayan ekran rengi çok çalışmayan sadece ayetler değil başka şeyler de lazım ki ancak bu ayetlerin veya hadis-i şeriflerin manasını gereği gibi anlayalım bir de böyle müteşabih ayetler vardır sultan onu da temas edecek şimdi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 işte sayesinin aramlığı, dinarın fişkinin aramlığı vs. vs. Bu türden efendim mana taşıyan ayetlere muhkem ayetler, Peygamber Efendimiz'in ee, hadislerine muhkem hadisler deniyor. Ama bir de manası herkese açık olmayan esrarengiz veyahut da çok ilim sahibi olmaya ihtiyaç gösteren müteşabih ayetler sünnetler vardır. Bir de bunlara sahip olanlar vardır. Dostandık vakit katı şeriatın sureti sadece manası açık olan ayet varlıklar bir, bir de şeriatın hakikati var sözü var. Peki manası herkes açık olmayan tarafı var. O yine nasib ulumayir rasihin Rabbi Allahü Teala anvum. Bunlar ise ulumayir rasihon ilimde derinlik sahibi, ilimde bizim tabirimizde süper olmuş insanlardır. Bir de bunlar vardır ki veyyelle bisete halleku, müteşabihat-ı ve sünnetin. Peygamber Efendimiz Hazreti Sallallahu mesela ve sünnetleri var, hadis-i şerifleri var. Başka Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler vardır. Bu ayetlerin esrarını sür perdesini aralayan Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in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 Şudur. Bir insan ilim tasvimine çalışırken kafası efendim dolduğu paralelde kalbinin de dolması esastır. Sadece kafanın dolması ve tatmin olması yeterli değildir. Kafa dolarken kalbinin de belki dolması gerekiyor. Bir zamanlar <gülüyor> ilim önce tasvip ediliyordu. Hatta hatta blue çağına gelinceye kadar alim olunuyordu. Buluv kadar alınması gereken, üstaddan alınması gereken ilimler alınıyordu. En geç 17 yaşlar, 18 yaşları varıncaya kadar yani Mekke'de medreseye gidip hocadan alınması gereken ilimler alınıyordu. Buraya kadar alimlik, ulema-i sahirlik diyelim, tamamlanıyordu. Ondan sonra ise ondan sonra ise bir şeyhe intisap etmek suretiyle, seyr-i de tamamlamak suretiyle, hem dişten hem içten peki onarım görmüş, bakım görmüş bir ehli ilim modeli vardır. <gülüyor> yani hem kafası gelişmiştir, hem de peki kalbi gelişmiştir. Kafa ilimler doldu. Amla ve lakin kalp ise bomboş. Yani nefsi emlare hala dipleri, hala bir ahtapot gibi Saha sola saldırıyorsa bu ilim Narbuk ve mazlub değildir. Hem zahir hem batın ikisi de peki kemali yakalaması lazım. Faktimem Rabbani Kuddesirru Bir başka mektubunda suret ve hakikat türlü ilmi anlatırken veya e, İslamiyet'in suretini vakatine anlatırken diyor ki Nefsi emmare Nefs-i ammarinin dört tane uyu vardır diyor. İnsandaki nefs-i ammarinin dört tane karakteri vardır. Bu karakterler hala yaşıyorsa o insanın imanı da, İslamı da, bütün şeriata bakan tarafı hep suret ediyor. Yani nefs-i emmari, adam olmadan önceki ilim, ilim, ilim zahirde kalıyor. Nefs-i emmari, adam olduktan sonra. Hasıl ilim ise, o peki İslamiyet'in hakikat tarafını temsil ediyor. Nefsi emmarenin ibası vardır, tuğyanı vardır, münazahatı vardır, inkarı vardır. Hepsi biri öbürüne yaklaşık manası vardır. Yani senin can tabirle, insan nefsi dik kafalıdır. İnsan nefsi emmarenin inatçıdır. Ondan sonra sürekli Cenab-ı Celle Celaluhu hep dinimiz İslamla İslam dövüşür durur terbiye edilmemiş olan nebiste bu hasletler, bu ifah, bu güyan, mınazza, hinkâr devam müddetçe, bu adamın sahip olmuş olduğu ilim zahirde kalır. Bu adam günahı cepheden okuyor demektir. Bu adam sadece elbiseyi görüyor ama elbisenin kuşatmış olduğu, veya gi giydirdiği veya elbiseyi giyen adamın elbise altındaki tarafını bilmiyor, görmüyor, tanımıyor demektir.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 Şeriatın özü, yani cevizin yenen kısmı diyelim, herkese, herkese, orayla alakası yoktur diyor. Peki ne zaman, ki, ne zaman ki bu dört özellik, nefsin bu dört özelliği zımparaya girer ondan sonra. Taşa tutulan, kör bıçak gibi peki, politik tertemiz yapılır, kirleri paslar atılır. O zaman yeni bir dünya, yeni bir yapıyla insan manevi yatsa devam eder yeni bir gömlekle. Bu yeni gömlek kemalatı nübübettir. Bu adamın namaz hakiki namazdır. Bu o adamın orucu gerçek oruçtur. Bu adamın peki haç zekası hakikaten gerçek hac ve zekattır. Bu hal olmadığı müddetçe herkes surette kalır diyor. Şimdi suret ve olayı buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla birisinin sahip olmuş olduğu ilim, Tamam mı? Öbürüyle mukayide edilmeyecek kadar muazzamdır. İnsanın nefsinde bu dört hasret kaldığı müddetçe bu insan var ya, bu alim var ya bu dört nefsi emmârını, bu dört dikinini, bu dört kolunu kesip tepki süper olmaz, olmuş olan alimin varlığı karşısında oksanısın karşısında damla gibi kalır. Kemalat-i velayet yolda makam demektir. Yine burası büyük makamdır. Bir bin Mugeddin'in Arabi'yim bir Abdülkadir Geylani. Bunlara sen küçük diyemezsin. Yani küçüklük kelimesi bile bunların büyüklüğünün yanında küçücük kalır. Ama bununla birlikte ee, bu vadinde yürüyerek Allah dostları da kendi arasında kademelidir. Namurazdani Kudüs'ün sevruğu buyuruyor. Rabbim bana bir artı bir iyilik yaptı. Ben bu adamlarla adam oldum diyor. İbn-i Arabilerle. Abdülkadir Geylani'lerle Rabbim bu fakire diyor bir imsanda bulundu diyor, baktım İbn-i vesaire bunlar hala yolda diyor. Şimdi, bu zatlar ki yüzyıllar boyu insanlara hidayeti peki anlatmışlar, insanları hidayet ulaştırmışlar. Ama bunlar, bir üstlerindeki Kemalat-i dediğimiz makam dikkat alındığı zaman deryanın karısında damla gibi kalırlar diyor murad Fali.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 Bu ulema bile göz kamaştırıyor ama ulema-i rasihun dediğimiz insanların karşısında bunların damla kadar bile bir ağırlığı yoktur, yoktur, yoktur. <gülüyor> Bazen efendim affedersin yani ezilmişlikten dolayı ben affedersiniz yani ben bu ilmi efendim sahtekar bile değilim diyorum. Gel bakayım, şuraya bir gir bakayım şu konunun altına. Yani bu kelimeye bile söylememiz zahittir, biz o kadar dibe vurmuş insanlarız biz. Yani bırak şimdi ulema-i rasihunu, ulema-i zahir kaç kişi kaldı peki? Ayetlere, para uğruna, dolar uğruna peki, yanlış mana veren ne kadar da insanlar süredi, ne ilmi ya, ne âlimi ya. Âlimi bir bulalım da ondan sonra geçelim bir de ulema rahat rasihunu konuşalım. Ama, ama ulema-i zahir bile kalmış değil. <gülüyor> Onun için ilim lazım, zahiri ilim lazım, tefsir, hadis, fıkıh, sayfaya bildiğin kadar. Haşka Fırradı Miftah Usiyyada'dan ve Usiyyada'sı kitabında der ki, Yavuz Sultan Selim'an, Aleyh-i Rahmeti ve Ruhkan ulemasındandır. Miftahut Kadesi'nde diyor ki, bir insan âlim olacaksa şu ilimleri görmesi gerekiyor. Ne o? Peki, kaç adet ilim saydım bizdast gözümle. 360 fare ilim. Bir insan eğer bu 360 ilmi tahsil ederse, bazılarını mesela üstaddan ve hocadan elde edecek. Bazılarını ise kendi sahibi veretiyle de elde edebilir diyor. Bu 360 ilmi görmeyen insana, alimden denmez diyor. Daha ulema-i rasihun ortada yok ha. Ona göre, ulema-i rasihunun birinci ayağı bu. 360 peki ilimden, Haber olacak artı artı artı bide bide bide kal filmlerinde üstad olacak. Yani herkesin kıradı neyse, ayarı neyse ona göre ona değer vermesi gerekiyor. Eskiden bizim meclisimiz büyük camileri yaptıkları zaman, hatta biraz daha genelleyerek söyleyecek olursak, camiler iki destekliydi.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 Cami şu an her an heyelana gidebilir gibi. Bak Sultan Selim camisinin kat yapmış ama temeller oturduğu nokta çok hassas bir nokta. Ecdad belki camiden daha çok camiyi sağlam almak için koydukları payandalara masraf etmiş. Niye? Niye? İstanbul deprem bölgesi bu şimdi keşfedilmedi ki. Ve o kadar depreme rağmen bu camiler gene hala dimdik duruyor. Niye? Bayandaları çok kuvvetli. Çatlayan yerleri sadece sıva, var. O da bir şey değil ki. Şimdi camiyle malem böyle bir taraftan medreseyle bir taraftan tepceyle ne yapmışlar? Desteklemişler. İnsanlar bu iki kurumda eğitim gördü mü? Allah'ın izniyle caminin mümkün değil. Bak, dede İsmail <gülüyor> Şeyh İsmail Efendi. Allah gani rahmet eylesin. Bir tarafta tekkesi, öbür tarafta medresesi var. Ama git bak medreseye, kapısı gitti, odalar boş, odalar boş, odalar boş. Neden, neden, nimedi bilinmeyen kurumda ve müesseseyi Allah böyle sökeseke alıyor işte. Mevlana Cellebbin Rumi'nin necse'den Halim Çelebi vardı. Konya'daki Darülhilafet-i Aliye medreseleri yıkılırken gündüz yıkmadılar. Gece yıkılırdı medreseler saat 3'te. Çünkü Konya halkı yani dini çok düşkün bir halk. Dolayısıyla kesinlikle affetmezlerdi. Haliyle gündüz yıkmak mümkün diye gece saat 2'de ve 3'te o medreseler yıkılırdı. Konyalılar halva ilekinin işareti medreseler. Netice de der ki ağa giden Mevlana Celaleddin Rumi'nin dergahına giden dündür Oturuyor sokak lambasının altına, elini başına yas diyor şöyle, başını eline yas diyor ve ağlaya ağlaya haditeyi zikrediyor. Tekkenin şehidi Abdülhalim Çelebi Efendi, Mevlana'nın nesli ve sorunu elinde el feneriyle birlikte tekleye gidiyor. Zikir yapılacak, namaz kılınacak. Neticede bakıyor ki lambanın dibinde birisi oturmuş ağlıyor, basmanın dışına vuruyor sırtına, bakıyor ki ağlıyor. Sanıldığı müridi, ne yapıyorsun sen burada diyor. Dedi kefendahiz dedi. İşte görmüyor musun diye bak yıkıyorlar dedi balyozlarla medreseleri vesaire. Ka kaya kark kark kalk dedi. Şimdiye kadar sen de ben burada içten ten yıktık. Şimdi onlar dıştan yıkıyor dedi. Müjanda gidirem dedi. Bunlar bunlar bunlar bizim kamburlarımız bu kamburları kim düzenecek? Ecdat ilim artı irfan demiştir, İlim kafaya hitap eder, İrfan kalbe hitap eder, ilim kafa ilimleri ve irfan kalp ilimleri. Râzi, Rahimallahü seâlâ, Fatiha tespihindeki zinat sıratan müstakimi izah ederken buyuruyor ki, Hidayet denen şey nedir bilir misiniz? Hidayet denen şey, e yahut hidayette olan insan kimdir bilir misiniz? Burada muazzam bir kriter var, bir tespit var. Hem istitlali ilme hem de peki tezki nefs ve tasvi-i sahip olan insan hidayet sahibidir diyor. İstitlali ilimle işte Kur'an, hadis-i şerifler vesaire, tezki-i hadis-i fıkırlar, aracar vesaire falan şeriat ilimleri. Bir bu, bir bu, artı bir de nefs ve tasvi-i derun, nefsi emmâresini, kafasını gözün dağıtan insandır bu hidayeti olan. Hidayet eğer bu iki şey bir araya gelirse oluyor, herkes kendi nesline hesap sorsun, kaç tanemiz hidayettir, kaç tanemiz daralettir veya kaç tanemiz tamdır, kaç tanemiz eksiktir. Osmanlı'da ve ilim felsefesi, razinin peki anlayışına göre teyze edilmiştir. Öyle ibareleri okumak, kitapları yutmak vesaire, ya ya. Ecdat bir memur olacak, tamam, müracaat edene derdi ki sen kimin diyelim ki Ali Haydar'ın akı sevi, kutlisi sirru onun, efendi babanın etkiden tezkelere şehitleri devlet saygı diyordu. Böyle bir külah kapan, yok bastonunun, yok cüphesini kapan, küt öyle oturmuyordu o oralara, devletin kontrolündeyin tezkeler. Neticede ben efendim diyelim bir söz gelimi Ali Haydar Efendinin ee, tekkesine mülteşim dendiği zaman tamam derdi. Sidekçeni kabul ettik. Sen 15 gün sonra gel derlerdi. Devlet diyelim Ali Haydar'ın ehl sonra feviye sorardı. Bize işte Ahmetoğlu Mehmet Bey'in müracaat etti. Sinir müridinmiş. Bunun ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi. Tamam mı? Tamam mı? Ruh dostasını istiyor derlerdi. Bunun Allah'a karşı itaat ibadeti nedir? Muhammed Mustafa'nın sünnetine mukayyedliği nedir? Kur'an'a, hadisi şeriflere belki hakimiyeti nedir? Ahlakı nedir? Nefsi terbiyesi nedir? Tarikat terzi yapar mı, yapmaz mı? İnsanlarla beşeri ve dostat ilişkileri nereden gidiyor vesaire? Yani istihbarat istiyor ondan Şeyh Efendi. O da derdi ki bu... Diyelim mesela iyidir tarikal şeriflerini yapar ama karadan kızdan da vazgeçmiyor. Ondan sonra paraya işte bazen iştah duyar bazen duymaz. Menfaatine düşkün değildir. On emanete kıyanetlikte tam yani ee, müteyyaksız değildir. Raporu verir ondan sonra diyelim merkez onu değerlendirir. Eğer olumlu bulurlarsa eyvallah gel kardeşim senden çocuk olur Arap sabun olur der gibi adamın memuriyeti alırlar bundan sonra. Çünkü, çünkü ruh bazında, yani kat bazında adam olma, selayetine sahip olmayan bir insana yok yetki vermiyorlardı. Bunun mantığı şuydu, bu adam eğer İslami noktada o da diyelim ki Rasul-i Sünnetinin sünnetini eğer bu adam ciddi ise Devlet gibi, muhafazası elzem olan bir konuda hayli hayli bu insan ciddiyidir medikesini anlarlardı. Evet bu adamın Muhammed Mustafa'nın içinden gitmek gibi bir derdi yok. Sünneti muhafazada belki bir telaşı yok ise, şeriatın yaşanmasında belki bir ciddiyeti yok ise, ulan bu memur olsa bu devleti takar be, derlerdi. Yok oğlum yürü derlerdi. Şimdi ne oluyor? Bazı müessesede, makamlarda maalesef düşmüyorlar, Lyon lojasından, Mason lojasından belge getir.'' diyorlar. ''Masonluk belgesini ibraz ederken seni...'' Diyelim işte o küyüsüye alıyorlar. Böyle oluşumları var Türkiye'de. Şu an İstanbul'da en cazibeli harsalar, en görkemli diyelim, mesela manzarası o biçim yerler, bile bir takım kanantor Masonlar tarafından alıyor. Parayla alıyor, bir gün alıyor. Ama saklarken var ya, Sakariken var ya, müşteri diyor ki, git sen Lyon kulübüne veya notaryen ol, belgeyi getir, ondan sonra da bu araziyi zeytinyağa takıyorum. İsmailaaa! Türkiye böyle sakılıyor! Hangi <gülüyor> hürriyetten bahsediyoruz Ülkeni bile, ülkeni bile dünyadaki blok devletler kain ediyor gündemini. Sen bile ülkenin gündemini kain görmeşe tamam birileri gözüküyor ama bak neler oluyor neler neler oluyor neler masonluk bir tarikattır ama negatif bir tarikat? ee bak elim adamı ne yapıyor kendi tarikatının prensesleri nasıl uyguluyor o tarikasta olmayana bir adam mülk satmıyor Ecda böyle yapıyor fena mı yapıyor peki önce adamın kimyasına bakıyorlar kimyasına eğer haram yiyorsa yok maske yok bu adam halin helalla besleniyorsa gel kardeşin, her sana görev vereyim diyor o zaman. Zahir Zekar, Şair-i Şinasi mesela, şakalları için memuriyete atılmıştır. Nedir yani, bir sakal yüzünden bir insanın ekmeği oynanır mı Oynanır işte. Eczat diyor ki, eğer bu adamın sakalı var ise, yani tekrardan bahsediyorlar ha, İbrahim Müslümanından bahsediyorlar. Eğer bir adamın sakalı varsa, bunun anlamı şudur. Ben, Muhammed Sıstafasallahu aleyhi ve sellem'e olan, <gülüyor> Onun sünnetini de hukukunu muhafazaya ahmetmiş, onun fedaisiyim demektir peki. Onun için ölürüm demektir, Onun mı evet. Bir adamın eğer yüzünde bu alamet var ise evet. tamam derler, sen güvenilen bir insansın. Şair-i şinasi, memurdur, sakallıydı, kesti maaşının zammına, Zatının nefine ondan sonra bilmem neyin ne yine karar verilmişti. Bir adamı kök memuriyetten atmışlardı. Din bir şahsiyettir. Manaplık tapasa ve izinden gitme bir kimliktir. Bu kimlik var ise her daireye girer çıkarsın. Öyleydi. Ha bu kimliği kaybettin. Kimlik bitti. E ee, seni işlere koymazlardı. Ama şimdi dünyada ne var, Tam terci var, dam terci var, dam var, nasıl, orayı söylemeye takatımız yok, artık bizden de her şeyi beklemeyin, biz burada tarzanca konuşuyoruz ona göre, kuş dili konuşuyoruz, çünkü öbür türlü konuştuk, affedersiniz, veya büyüklerimiz konuştuk, anlamadılar, anlamadılar, bir kere resimde Efendi Sultan Selim de, bunlar öyle hani demişti ki, beni siz bitirdiniz, bitirdiniz dedi, biz bir ehlullah incitilmesin ki o ülkeye Allah musibet vermesin diyor Mevlana. Şimdi ağlıyoruz efendiye vesaire. Kaç tanemiz gönülden gelirse daha bu bize bir emir vermeden onu diktiğini yerine getirdik. Hani nerede bu fesailer? Beni bitmenin başarıya. Kaldı ki yalvarıyor, yalvardığı halde bile gene hala bir şey yapabildiğini yok. Sonra kendini yıktı. Benim hastalığım maddi değil, mazli değil. Benim hastalığım manevidir dedi. Bana da dedi, başka arkadaşlara dedi bunu. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi bir günde 1400 meseleye cevap vermişti. Kendisi müfsiz sakadehindi. Hem insanlara fesna veriyordu, hem cinlere fesna veriyordu. Bir günde bir insanın 1400 şefi meseleye fetva vermesi ne demektir? Bak bu güç var ya, bu güç var ya, bu güç işte ulema-i zahiri oluşturuyor. Ulema-i zahirin değişik kariyeri, çıtası bu. Hangi ulema-i Nerede ulema-i şu an dünyada? Sen bilgisayarı buldun diye vesaire uçuyorsun gidiyorsun vesaire vesaire. Aha! İlim şerk ve, ve zan oluşturur. Ama ifan öyle değil. Namurab-ı Zalibi mektubunda buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu'yu en iyi anlatan zat celaletin devvanidir buyuruyor. İlmi kelamda müştehittir bu adam. Zalibi mümkün olmayacak kadar harika bir bilim sahibidir. Risale-i İspat-ı Vaci diye bir kitabı vardır. Mevla'nın peki Allah'ın ispatı ile meşguldür bu. Orada bunu yapma çalışıyor. Namurab Ban diyor ki, ulema tarafından çok kabul görmüştür, çok beğenmiştir bu kitap. Buna rağmen, buna rağmen, buna rağmen yine de bazı ulema diyor ki Cevvani bu kitabında merla'dan, merladan bahsederken, şu satırda böyle değil de şöyle söyleseydi, şöyle söyleseydi çok daha iyi olurdu. Tekene sen kitabı diyor. Öyle ki ya bu Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu'nun kitabı, Muhammed Mustafa'nın sünneti vesaire nasıl anlaşılacak diye Muhafbali. En güçlü alim konuşuyor, bir ispat yapıyor, yine buna rağmen feykit alıyor. Neticede nasıl olacak belki bu Mevlana bilinmez ki? Muhafbali ki, bak dilimle bu iş tam bitmiyordu, olmuyor. Orada bile nadir kişiye vurur diyor. Ki başka mektubunda, Şahin Akşıvent'ten naklen diyor ki Marabbali, Şahin Akşıvent ürün kuddesi roh zenithün tabiâli bir üstadın vardı, o kilimde Allah buldu, bu milyonda bir kişidir bu. İsmet Karibullah kuddesi rüğe göre 400 sene kitap okuyacaksın, 400 sene ömrün olacak ondan sonra kilimden Mevla'yı bulursun. E o zaman ne oldu peki? kaç kişi 400 sene yaşıyor ki? Resul Ekrem benim ümmetim 60'ı geçenler az olacaktır buyuruyor. Valla bilinmelerin peki yani bu dünyadan gideceğiz. Bu arada buyuruyor ki gel gel gel buraya gel. Bu iş ilimle bir yere kadar oluyor diyor. Bir de İrban'dan girelim diyor. Tarikat ve tasavvuftan girelim diyor. Eriyaj Kulemay Râsıbun. Bir de harf bilimlerinden hareketle, tarikat ve tasavvuf seyri sürüple diyor bu işe girelim. Bak o zaman yani nokta leke yok, nokta eksik yok. O zaman Allah tamamdır buyuruyor. Bu bari mütercim Ahmet Naim Efendi var ki, Allah gani kendi gani eylesin. Mehmet Aki tarafıyla beraber yan yana yatıyorlar. İşte Efendi babanın kabristanlık, kaçı tarafındaki kabristanlıkta. Aki Hüsnü onun gelisiydi. Onun derin delisiydi. Baban zahı Ahmet Naim Efendi. Baban zahı da Ahmet Naim Efendi, Fatih ve Sultan Fatih'in kabrinin tırbetarı Amiş Efendi'nin müridiydi. Amiş Efendi de o da yaman adam. Böyle yamanlar geldi gitti bu dünyadan. Şeyh Efendi, Ahmet Mahim Efendi bu kariyi tercüme eden o büyük zat e, bu ilim ondan yani taşmış taşmış gidiyor. Öyle mübarekli, öyle dolu bir adamdı. Amiş Efendi ise yani Elif'i görse merkez zannederdi. Yani ilimden bilimden nasıl bir de pek yoktu. İşte iyi bir abiddi vesaire. Ama Allah Celle Celaluhu, Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve Mevla okuttu, yetiştirdi misali. Mevla'nın okutup da yetiştirdi bir adamdı Amiş Efendi, Şeyh Amiş Efendi. Ahmet Nahime dediler ki bu kadar ilmin var, senin ne işin var dediler bu.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 Bu temel dinamikler bugün kalmadı gibiler değilse, gibisi bile fazla. Yani her gelen gün, giden gün aratıyor gibi Şafii fukuvasından İhz-i İbni Hadis Selam, sultanın ulema nekabıyla telkip olunurdu, anılırdı. Âlimlerin sultanı diye. Yani bu işte şeyhleri, meyhleri ulemayı rahatsız konmuş bilmem ne, yani. Ve olacaksa, kalp ilimlerinde bir numara olacaksa vesaire falan. Yani belki itirazcıydı ama İmam-ı buyuruyor ki onu aldılar diyor, getirdiler Ebu Lehten-i Şahzeli'nin yanına. Getirdiler diyor, Ebu Lehten-i Şahzeli ona bir şeyler söyledi diyor, anlattı vesaire. Ondan sonra ağzını bir daha bıçak bile açmadı diyor. Suçlu gitti diyor. İmam-ı Rabbaniye'ye koyduk ya. Kendi zamanında dünya çapında ulemadan bir tanesi geldi. Dedi ki ya bir vahdili vücut tutturdunuz böyle bir meselesini biliyorsunuz dedi. Muhyiddin İbn Arabi'nin anlayışı malum. Dedi ki, nedir bu işin hakikati? Şeriatın zahirine hiç uymuyor bu. Ne ayete uyuyor, ne hadite uyuyor. Oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz peki, bu meseleyi konuşuyorsunuz. Nedir bu işin sürü takıldı İmam-ı Rabbani'ye. İmam-ı Rabbani dedi ki, iki şey, bir abdest alıp gereket namaz kıldı. Tamam adam yaptı, gel bakayım buraya dedi. Muhammed Hasan Kişmi,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 Bir ağlamaz, bir feryat, ondan sonra kalktadan sendeleye sendele orayı terk etti. Adamın kapa kağıdını böyle çıkartıyorlar işte. Ne yap bunu o an peki? Orası derin gider de gider. Seyyidi Şerif'i Türcani Kutlisesi ve o Şahin Akşib'in damadı ve halifesi Alaaddin Attar'ın ee, müridanındaydı. Seyyidi Şerif Türcani diye geçme. Hani ilimli bir numara şu memlekette hala biz bu zatın kitaplarını okuyoruz. 600 yüzün oldu neredeyse. 600 mille millet Allah'ın Seyyidi bir Gürcani ile biliyordur. şerim Mavafik mesela, ilmi kelamın bir numara, lider mesela harika kitabıdır. Bu kitap elden düşmedi. İmam Rabbani ezber onu. Hatta her ay talebelerin onu hatmederdi icabında. Ve Seyyidi Şerif Gürcani ne zaman ki Şeyh Alaziz bin Askar Efendi'ye ve imtisaf etti, seyyid Şerif Yürcani buyurdu ki, ben şimdi Allah Celle Celaluhu Ki, ulema-i zahir diyor ya, işte onlar, tarikata imtisafdan önceki hal bu, şeylere imtisafdan önceki hal bu vesaire, ki o kadar birikimle adam zahirde kalıyor. Ne zaman ki alâhüttinatlar aradan terbiyesi yırdı, seyyid Şerif Yürcalim, bittin, bittin, bittin, bittin, kimse,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 Herkes vakıfı olduğu mesela hakkında yani faysaçsın. E tarih kafasıyla coğrafyayı değerlendiriyorsun. Matematik kafasıyla bilmemle hayat bilgisini değerlendiriyorsun. Böyle mantıksızlık olur mu? Böyle usulsüzlük olur mu? da kendisine hak bir nüftesi, bir inceliği vardır. Onu kendi esaslarıyla değerlendir. Sen bakarsın adam şurada uyuyor şöyle. Sen dersi ki ya ne uyuyorsun vesaire falan filan. Uyuyaz sensin sen. Sen herkesi peki sağ karmızı ne görsün sen. Azza Ali Rabbil Lâ annesine zeynon abidi kubbesi kiro vaaz veriyor. Birisi uyuyor orada. Canına gidiyor ki. Ulan duan sana. Kendine gel lan. Ne var diyor ne oldu. Duymuyor musun vaaz var diyor. Yine kapıyı açıyor. İmamcılar gene hey sana diyorum sana sana. Bu da şöyle bakıyor manalı manalı. Ne var ki, ne oluyor? Işte, ya Allah, işte kaç tane kerramallahu cenni torunu ya. O peki. Kaldır kafanı ya. Yine kafa aşağı gidiyor. Bana bak beni kızdırma diyor. Bilmem ne şu vesaire, kaldır kafanı. Bu sefer kaldırıyor sahili. Tutuyor bunun ensesinden küp, Onu sokuyor peki. Sok kolun, koltuğun altına. Yine lan diyor. Adam. Bir de bakın, Resul-i onu dinliyor Şimdi o birisi diyor ki, ben de onlardan olduğum için uyuyorum. Onu, sevsinler seni. Bu, yama senin böreğin bu. Abdülhalik, buçluvalik, kudüs-i sirli onun bir müridi ve halifesi vardı, evriye efendi. Havri reşahat da buyuruyor ki, diyor <gülüyor> ki, 40 sene böyle, Yaptıdan sonra bir üstü oturur, dik böyle sağa solda yatmaz. Hem de çakıl taşlarının üzerine oturur, Efendim sürekli münakabeye gidiyor. Garip senere! Bu adamın yemesi nerede, içmesi nerede? Bu da caminde Fatun'un ise işte söylüyor. Nefise Fatun diye bir kadın var, 30 sene ne ekmek yedi, ne su içti. La ilahe illallah yedi, la ilahe illallah içti. Kafan alıyor mu? Beynin batıyor mu? Bak tıkandın, tıkandın, hep fizikle meşgul ola ola ola ola ola ola, ola her şeyi fizikle anlama çalışıyorsun peki. Metafizik ne zaman okunacak peki? Onun için ulema-i zahirle, ulema İmam-ı duyurduğu ulema zahirle, ulema-i sadece kitapta kaldı, kafada kaldı, kalbe geçemedi. Bu kesin alimler sürekli ulema-i Türk e gelmişlerdir, ama ortada bir vaka var. Evet. ulemayı i bunda ilim evet. de var. Evet. ulema zahirin sahip olduğu ilim de var, artık, yani kafa da var, artık kalp de var. Şöyle kabul etsem, bilgisayarın bisketi, <gülüyor> bilgisayarın bisketi, herif tildinin <gülüyor> ihtiva etmiş olduğu bilgiler vesaire, İşte o ulemayı zahiri değil ilmidir, ama ee, Ulema-i ise o cd-seğer visketini veya cd dolduran kişiye benziyor. Diskette sadece bir şey var diyelim. Tek bir konu var, o kadar. Ulema-i bildiği olur. Ama o, o, o cd dolduran kişi değilse o kadar ilim var ki. Oha, adam bin tane, daha, üç bin tane, beş bin tane cd dolduracak kadar bir ilmi var. Ama CD'ye ancak tek bir meseleyi tutabilmiş adam, o kadar. Onunla onlar onun arasında ne kadar fark var ise, ama ulema zahirle ulema-i râsıkın arasında böyle fark vardır. İsmet-i i̇şte Garibullah Kudüs-i e Sirru'nun şeydi, Abdullah-i Mekkii Kudüs-i e Sirru, gidiyor. Ebu Kubeys Dağı'nın üzerine çadırını kuruyor. Şimdiki o kralın saraylarının kurulmuş olduğu o tepe, Ebu Kubeys Dağı'ydı. Sonra efendim, ee, Abdullah beğenmeyen bir Adana valisi vardı, bilimde hakikaten adam bir umman, yok yanık gibi ama olmadı bir türlü bu yani ulema rasukun dediğimiz şeyhler, meşayifle hiç bitinemezdi. Hep onların hakkını atar sardı, atar sardı vs. Hüftiye senin adamın da burada hacda, kim? Abdullah el-Meksi'ye haddler dedi şüphedet, haylaz adam dedi vs. Evet. Abdullah el taktı. Ersek Ebu Kuvvet dağının üzerinde dedi işte çadırda veren istilat evet. oradan manzarayı temaşa ediyordu evet. Fakat o an, o an bu adam, evet. bu Adana müftisi Abdullah el-Mekki'nin radarına takıldı. Hemen Abdullah el-Mekki dedi ki, yanındaki ihvanı bana bir nargile getirin dedi, nargile getirin dedi. Evet. Ve mülkü efendi diyor ki o an, daha dağda değil o, seni onun yanına götürün diyor. O gelirken belki Allah-u Mekki'ye nargileyi getiriyorlar, çadırın önüne oturuyor başlıyor nargileyi fokurtatmaya. <gülüyor> Hadi bakalım derken ee, müstehfendi diyor ki, ya nerede bu adam ya? Git git bulamadık bunu, aha şu karşıdaki, gel şey. dedi. Şu dedi nargileysen, ne nargile mi? Evet dediler, nargileysen adam dedi. Neyse geldi, selamünaleyküm dedi adamım falan. Aleykümselam dedi, Allah-u Mekki'ye. İsmet Karibullah'ın ee, babası. Ya sen şey diyor. yani. Mevlana Halib'in halifesi. Ne diyecek işte de Allah'ın dedi fokurda fokurdattıkça fokurdatıyor. Mülte Efendi konuşuyor fokurdatıyor. Sonra Allah'ın dedi ki ona Mülte Efendi şöyle bir yaklaşsana dedi. Bakın çatıyor şimdi. Şöyle bir yaklaşsana dedi. Ne yapacaksın dedi. Ya sen yanıma gelmesin. Evet, evet, evet. Geldi yanına. Geldi dedi de buradan seyredelim. Kabe-i Muazzama'yı ve savf edenler Neyi geleyim dedi. Falan geldi. elli kaldı bir yukarıya Allah'ım bekleyin. Aradan terbiye kaldı. Bak dedi. Baktığı gibi. Bak dedi. Ondan sonra uzandı gitti. Şimdi kitapları yazdığına göre Kabe-i Muhassam'ın burçları da Beyt-i dokunuyor. Dünyada Kabe-i Muhassam'ı tavf edenler var mı? Aynı eksen üzerinde arttı da Beyt-i Mamur'u Melaike-i ediyor. Ablaların ki aradan şeyi kaldırınca, terdeyi kaldırınca, Kabe'nin burçların taa arşı lahmanı gibi görünce dağıttı kendisi, mülkü uzandı. Dedi ki bu sefer e, ablaların dedi bırakınca böyle biraz dursun dedi. Ne bıraktılar neyse. Nihayet dedi ki gidin kaldırın onu şimdi. Ondan sonra dediler ki müftü efendi, müftü katsana katsana. Hiç ses yok, öldü ya mü ya? Müktefendi, kalksana kalksana. Vallahi kalkmam, birler kalkmam. Söyleyin o şey, o gelsin beni kaldırsın dedi. Elin kalktı, taa kateriyat Ulema-i Rasihun, bu güce sahip, bu kuvvete sahip insanlar bunlar. Ben üç tane kitap buldum, havamdan geçilmiyor vs. Tabakat-ı sahip sahibi gibi süreç, Efendim, cüneyt bir Bağdadi'den bahsederken diyor ki, Subki, e, Subki İbn-i anlatıyor, İbn-i Süreyf, Şafii mezhebinde çok kuvvetli alimdir. Evet. Cüneydi Bağdadi'ye geldim, dedim ki ona Efendimiz Hazretleri bazı sorularım vardı. Sor bakayım dedi, on tane soru sordum dedi Cüneydi Bağdadi'ye. Üçüne vermiş olduğu cevabı, üç aşağıda şukarı ben biliyordum diyor. Yedi tanesine vermiş olduğu cevabı hiç bilmiyorum bende. Dedim ki ona Hazretleri, ya Hazretleri, şimdiye kadar görmediğim kitap yok, duymadığım rivayet yok, bu kadar ulemayla oturdum kalktım.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 Eğer bu bir at varsa, tarikatı yamuk yumuk yesef tamam benden damkıda vur ona icabında. Ama ama bir çuvalın içerisinde bir tane çürük elma var diye, 300 tane elmanın biri çürüktüğün 299 tanesini çürük görmenin mantığı ne? Mantığı ne? Şimdi inkarmada oldu. Halbuki kral esastır. İnkar ise senedir? Bir inkar sonra gelir. Bir insan acına olamadığı bir gerçeği duyduğu zaman, eğer itirazda delili yoksa hakkı yoksa yeteneği kabiliyeti yoksa ikrarlaya çıkmalı kabul etmeli. Aa, baktın ki inkar et yok. Eyvallah kafanı büyük damır. Şimdi iyi değil, Şimdi inkar artık çıkmak. Git kafanı unutmada oldu. Bu kafa ne iş görecek? <gülüyor> Allah böyle işlere pekip, böyle yamuklara maruz kalmaktan bizleri belki masunu mahfuz eylesin. Allah'ın <gülüyor> ibn İbn bu kuddesi bu. Müspet ilimlerde, zahiri ilimlerde bir numara olan Ebubekir Razi tarikata davet etti. Gel dedi, şu zahir olmaktan kurtul dedi. Geldi dedi, efendim sen dedi, e biraz da bu tarikat ilimlerine, seyri sürüte, irfana talip ol dedi. Yok dedi, bizim ilmimiz tamamdır dedi. Bizim elimizdeki kitaplar bize yeter eder vesaire vesaire dedi. Ya yazma etme dedi. Senin bildiğin filim mezara kadar gelir dedi. Mezardan öpeye gitmez ağzı bal yetsin. gözünün yağ ile yediğim adam. Kut bize güzel söylüyor. <gülüyor> Neticede olmadı. Gelmedi Ebu Bekir Razi. Halbuki Ebu Razi'nin mesela elimizden havi diye tıpta dair kitap var. On cid sadece tıpta dair yazmış oldukları on cid. Öbür fizik, kimya bilmem ne vesaire, gitmiş ilim bitmiş adamdı yani. Ulemayız vahir buna rağmen. Neticede, Neticede gelmedi tarikata. Bu işte kat ilimlerine heves etmedi. İbn Arabi bana dedi ki, bak dedi, sana bir şey söyleyeyim dedi. Eğer ni sen bu Allah dostlarının yoluna intisad etseydin, bu kalp ilimlerine belki aşina olsaydın ne yapacaktık biliyor musunuz? Geçici bir süre, Geçici bir süre, geçici bir süre sahip olmuş olduğum bu alet ilimleri var ya arıkça, tepsi, adet, fötö, bilmem vesaire. bunları geçici bir süresinden alacaktık komple. Elif sıfırlayacaktık diyor. Sonra sana bir yükleme yapacak diyor kalp ilimlerinden. Ondan sonra senden aldığımız o ilimleri tekrar sana verecekti. Ha bu arada ne oluyor Ahmet? Bu arada ne oluyor Ahmet'im?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 bu eski adamı çıkartılıyor, yeni bir hale sokuluyor, ona yükleme yapılıyor, ondan sonra alın alınanlar tekrar oraya yadırılıyor. Adamın kalbini çıkartıyorlar, müdahaleyi yapıyorlar, ondan sonra seni dikiyorlar, ilaçlıyorlar vs. Kapatıyorlar gibi adam, önce bir ameliyattan geçiriliyor. Aynen. Necbette Yükümr'a kutlu sorumluyoruz dedi ki, neler lazım gel gel gel gel. Ulamağır asıp onun yoluna ikisabet diyor. Onların ilimleri hem kafa ilmi hem kalp ilmi diyor. Gel yavrum, büyük mü diyor. Biz seni gibimiz nice bakırları altına çevirdik diyor. Biz bakırları altına çeviren, evlerini mütevazi kimyagerleri izliyor. Tabire bak, tabire kimyager. Eyvallah kimyagerdir peki. Ulamağır zayipler fiziksel anlar yani gibi diyelim. Fizik maddenin kütlesiyle uğraşır, kimya ise maddeyi oluşturan elementlerle, unsurlarla uğraşır. Birisi görünen tarafla uğraşıyor, öbür tarafı görümeyenle uğraşıyor. Görünmeyen tarafla uğraşan, görünen tarafını zaten e, e, ilmini çoktan yuttu gitti. Mevlana Ceydesi'nin Rumi ne güzel söylüyor. Mavzi Kur'an, mavzi Kur'an, daşim, istihvallahu berseke olan daşim. Mevla'nın dostları diyor, Kur'an'dan, Kur'an'ın özünü aldı, özünü, özünü, özünü aldı, özünü, özünü. Portaçalı sıktı, sıktı da suyu çıkarttı. portakal suyu için zaten yedir, içindir neyse. Eee, mazi Kur'an, mazi Kur'an doğştayım. İşte bu Allah'a da ısa gönü doğdayım. E, Kuran'daki ayetlerin teybih, kemiklerini hissediyor, affedersiniz, Hal havlara atıp diyor. Havhavlara çok yani ağır bir teşvik bu. Yani alimi kütüleniyor burada. Ama Heylullah Ulema-i Rasihun'un ilminin yanında ulema Zahiri 100 yüz bin grastolu, petrol tankeli geminin yanında sandal gibi kalır demek istiyor. Sandal bile olmuyor demek istiyor. Ayetlerinde bir işe bakan tarafı var, bir işe bakan tarafı var. Ulema-i Zahiri dilin dış yetesiyle nadara yansur-i kâle iş anlar gider diyor. Amlavela gibi bize ayetlerin arka planı var peki. Veyahut da müteşafi ayetler var, Mana herkes olmayanlar vesaire vesaire var. Biz Kur'an'dan diyor, Kur'an sözünü aldık diyor. Geriye kalan ayetlerin de kemiklerini vesaire köpekler atıyor Bu sırra vakıf olamayanlara yani ee, hav hav diyor, afiyet olsun. Muhammed İkbaran Pakistan'ın büyük adamı ne güzel söylüyor. Hayatta ilk en söylediğim şiir budur. Kim ha tip okulundayken ezberlemiştir. Hâle de unutmadım elhamdülillah. Büyüle ki Zimember Sofi'yi, Yağmollâh Selâmi, Ki Peygâmbî Hûdî Gûfçent Mâvâ, Vâlîk-i İvîn-i Şan'tan Hayret En Dâvk, Hûdâv-ı Cebraîl-i Mustafa'a, Benden Meca'nın dostlarına, i̇lm yani, Tebiyyâni, Rasih sahibi olan, İlm-i Tebiyyâni, sahibi olan, Derinlik sahibi kafa ve kalp bilimlerine, aşina olan Merdan'ın dostlarına diyor, yüzlerce binlerce selam olsun diyor. Onlar var ya onlar, onlar Merdan öyle haç dostları ki, öyle haç dostları ki, öyle hat dostları ki, gerek Kur'an-ı Kerim hakkında yaptıkları izahlar dedi. Gerekse efendim, peygamber Efendimiz sünneti hakkında yaptıkları izahlar o kadar enteresandır ki, o kadar acayiptir ki onların yaptıkları teksirler, yorumlar, izahlar var ya, mübalağa söylüyor Eee Muhammed Mustafa'yı da hayretle bıraktı. Allah Celle cenab da hayretle bıraktı. Ya kulum nereden buldun bu manayı ya? İyice kadar! Mevler bile şaşırde kaldı. Han mevler da, adam artık yani fiilenler tutmuyor bu Ağzın dediğini kulağı duymuyor yani. Ama adam merdiven mesajı veriyor mu? Veriyor. İmam otuğun fiilen 400 bin çift tabu vardı. İmam 1 bin 800 bin çift tabu vardı. Bak, ha, bu adam nerede kalıyor? He? İmiz vahirde kalıyor. Hala bu adam kabukta kalıyor. Canım şimdi. Din adına ne soysuzlukları yapılıyor, ilim adına ne soysuzlukları yapılıyor, hangi adım ya? Sahtekarlığın mağarası yok. Şeyh Hüristam Mustafa Sabri Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Anlık zahidür kevseri. Yani, adamın kıtası duruyor ya. Bu nedir bu ya? Yani İnsanlısın, meleksin, desin Allah'a içine. İnsan duruyor. Emin Sarac Hoca diyor ki, Allah selamet versin, şifalar versin. Ona da sevgili Eczer'de okurken dedi, bir hocamız tertip aynen şöyle söyledi, Çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar, dünyadan ilim gitmiştir. Fükser, 80 sene önce, yani 60 sene önce söylüyor, ilim dünyadan gitmiştir, bir dakika, bir dakika, dedi, gitmedi, henüz iki kişi hayatta dedi. Bunlar var olduğu müddetçe efendim, gene dünyada ilim var diyebiliriz. Birisi Tokatlı Şeyh İngiltan Mustafa Sabri Efendi, Aleyhi Rahmeti Veli Kufran, öbürü Peki Düzceli ee, Şeyh Muhammed Zadir Kelperi, bu iki Osmanlı, dünyada var olduğu müddetçe gene ilim var. Ne zaman ki bu iki kişi haksa Mısır'a gittikleri zaman Mısır'daki bütün gazeteler Mısır'ın üzerine iki tane güneş doğdu diye haberler maverler sürü manşetten gitti. Öyleydi. Şimdi bu adamlar tarikası değildi. Tarikası değildi dikkat et. Öyle yani her gün belli bir işte rabıtaların murakabeler olan insanlar değildi. Ama ama ama ulemay zahir ama ulemay zahir ama bütün kişinin bunlardan da öte olan ulama-i rasuul Mardin'in merdani kutlu resulullah dini devini iktam bunlar mana katıyordu. Abdül cennet mekanı etrafında 360 tane alim konseyi vardı, komisyonu vardı. Bir metnin şeriata efedem yani uyağı var mı, yok mu vesaire meselesinde çünkü istişare içerisinde olmuş olduğu olmuş olduğu 360 tane alim vardır ulamayı dahi, ulamayı rastınu daha yukarıdan geliyor, ulamayı dahi kitaptan anmış yani onun ilmi zamanla mekânla mukayyetle işte işte yani konunun asıl nirengi noktası burası. Kitaplarla meşgul olmak suretiyle kâne-yekûlü diyen insan zemânidir, mekanidir. Bu adamın ilmi zamanlıdır, mekanlıdır. Allah, ulemâ-i râsıkhûn-i ise lâ zemânî lâ Onun ilminin zamanla, mekanla alâkası yoktur. Sultan-ı Osman bir mektubunda. Neler gördüm ben, neler de, be? yani yazayım mı bunları gireyim acaba? Yok yazmayın, yazarsam dedim, bu seferdeki engellediriz. engellederim, olmaz, ilerlemez.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 Rahmetli asıl tasla ve kudya başa, Allah kanıyken rahmet dilesin, suriyle alim, riyazla vefat ettin. Kütüphanet hala duruyor, 29 bin cid. Buna alim diyoruz, tamam mı? Buna alim diyoruz. Ulema-i Rasub'a daha önden gidiyor onlar. 360 çeşit bilgi vereceksin, alim olacaksın. Ondan sonra ikinci adımını belki, veya ulema-i Rasub'a almak için belki atacaksın. Böyle bir çıpla geliştirmiş İslami'yi. Sizdeneriz evet. ilim sadece kitapta, kitaptan vazgeçemem, eyvallah ama sadece kitabın yeterli olduğunu savunmak doğdu. Bu cahillik olur bu. Allah Celle Celaluhu kaybettiğimiz bütün değerleri tek tek elde etmeye bizleri muvaffak eylese. Evet. Mamış Nahrani Minelik Kiburası'nda buyuruyor ki, aynı İmam buyurduğu gibi 103 kitabın ilmi Yüz kitap diyelim, Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Eyvallah. 220-3999, yirmi üç peygamberin ilmi Muhammed Mustafa'da mevcuttur. Yüz kitabın peki ilminin toplamı, toplamı peki, Yüz ee, dördüncü kitap Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. fahid razi rahimallah Teala buyuruyor ki, Bu diyor efendim yüz artı 104 kitabın diyelim ilmi Kur'an'da mevcuttur, razi ekliyor, buyuruyor ki Kur'an'da bulunan ilimlerin tamamı ise sadece Fatiha suresinde yedi ayette mevcuttur buyuruyor. Yedi ayette elhamdülillahirrahmanirrahim. Sadece Kur'an değil, belki ya Kur'an'dan önceki ilim, istafların da ilmi Fatiha suresinde mevcuttur diyor. Neticede, Razı biraz zabitleriye zorluyor. Mesela diyor ki, fakia'da bulunan bütün ilimler Bismillahirrahmanirrahim'in içinde mevcuttur diyor. Biraz daha zor da kalıyor. Ondan sonra şarani devam ettiriyor. Namı şarani buyuruyor ki, İstadım Aliurkavas diyor. Kim ki ulumayı razı? bir numara bu adam. Hem şeriat ilimlerinde efendim yani süper, hem de pekişme kafalarında süper, hem de kalp ilimler süper. Neyi üstadım var ya Ali'l-Havaz, Ali'l-Havaz, bu adam öyle bir el ilim, il, e, Nasr, Eyl-i Kars, eyl Dil bir adamdı ki diyor, Maneviyatta, Seyri-i Şeriat, Tarikatta öyle mümtazdı ki diyor, yani Kur'an'daki bütün ilimleri ki, yüzef tabı ilmi var Kur'an'da, bütün ilimleri B'nin altındaki noktadan da hiç kalabilir diyor. Bunu şimdi bugün kavrayın kaç kişi, nerede kaldı böyle olmak? İspatını istiyorsan git İsmail Hakkı Brüsevi'nin mesneviye dahil yazmış olduğu iki cildin, iki ciddi kitabın birinci cildinde cildin, cildin, cildin, cildin Brüsevi onu da anlatıyor. Elif'e mana verilir mi ya? Ba'ya mana verilir mi ya? T'ye T'ye mana verilir mi ya? C'nin manası ne? Ne bileyim ben ne? İşte C'im gördük, işte C'im deyip gibi vs. Biz sen ısmarlar ki Burusebi'nin peki divanına bak. Nasıl o 29 harik 30 harika mana veriyor? Herif neyi ifade eder? Neyi neyi ifade eder? Bazıda de kalkıyor diyorlar ki efendim işte kurur fiilik yaptı. Asıl sızmasızın. Sen asılsızsın sızsın Senin kafan ne bastı şimdiye kadar ki peki bir itiraza mekanı buluyorsan? Dedik ya günümüzde günümüzde ne oldu peki? İnkar mada oldu İkrar değil, inkarlar moda oldu. Yani bazılarımız o kadar hatta yaşıyoruz ki, yani bir taraftan peki, ne olur bana bir tokat çak, der gibi karşıdaki adama vesaire, bunun ne manası var? Hele <gülüyor> evet, tefsiri kefir sahibi razı diyor ki, ben bu kitabı niye yazdım, bu tefsiri niye yazdım biliyor musunuz? Niye yazdım biliyor musunuz? Ben Fatiha'da 10.000 mesele vardır diye iddia ettiğim zaman alimler işte, evet benim aleyhime konuştular. Atma ya, o kadar da olmaz ya, bilmem ne, şu bu vesaire vesaire, besele bana diyor. Sırf Fatiha suresinde 10.000 mesele var, 10.000 hüküm var, onu ispatlamak için ben bu e, Fatiha suresini tespihye geldim. 236 sayfa, Afetaz'ı taneden sonuna kadar o sureyi okumak meslebi oldu.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 İlim gurur yapar. Efendi baba ne söylermiş? İlim esbabı Tuguyandandır. hal tamam, olur ulemay zair vesaire vs. E, Necis yuttu seni. Bir bazı Tuguyan'ın münazahatı, inkarı. gidi bitirmiş seni. Kalbuna döndün. Sen gene hala diyorsun kral benim vesaire Bunun manası diyor ki Mevlana Kudüs-i Sırr'un. buyuruyor ki efendim Yağmur yağdı. Yerlere çamur oldu. Efendim işte birisi e, çamura bastı. Çıkarsa ayakkabısına, orası böyle çukur kaldı, güneş doğdu, sular çekildi, orası çukur kaldı, bir kabir geldi, afedersin, olsun, tam daha o çukura pişirdi, orayı ikizlikten işte, göl yapraflıyorum. Neticede hmm. işte rüzgar etti, yaprak düştü, tam o üzerine, Şu afiyet olsun, hmm. el ayağı, sonra bir sinek geldi, yaprağın üzerine koyunluk kondu, hafiften de dinlensen bari bir rüzgar etti, şimdi yaprak sallanıyor diyor. İnekle yapılan işte söylüyor ki o varlığı benden daha şahane kaptan! Ulan halkın üstünün ısrarı lan! <gülüyor> Günümüzün işte, 21 lisan hakkında konuşan bazı cevaplar, maalesef, bazı cevap, işte o sinek misali. Halkını yokluyorsun, adamın döşemesini tahtatıyor. Tamam. Tavanla bakıyorsun kiremi diyor. Cam yok, çerçeveye kapısı yok, bacası yok vs. Ne ilmi ya! Allah. Buna sahteşar bile dermedim. Sen bir defa ve özde bu işledin, onu bir gör bakayım. Ahmet İbn-i Hanber, peki hayatı ilimle geçti ya. <gülüyor> hep ilimle, onun bilmediği hadis, hadis değildir, ulema öyle söylüyor. O eğer yani bir hadisi bilmiyorsa öyle hadis yok demektir. Adam o kadar otoriter, o kadar uzman da. Ama ve lakin halit Muhasibi sevmez, hiç sevmezdi. Muhasibi kafa ve kalp süper. Zamanında evlisinde cemaat reisi var, nasıl, nasıl, nasıl ortama hakim olmuş adamlar? Koca ülkeler bunlar nasıl oluyor? Ama Ahmet bin i de buna. Hatip Bağzat diyor ki, Ahmet ibn-i hanbeledik ki Efendimiz hazretleri aleyhine konuşmayın. Gidelim ondan sonra, bakalım haline vesaire. Ondan sen notu verirsin, ya yani ibn-i bunlar işte. Tarikat bilirler, tespih çekerler vesaire, ilimli bir şey yok vesaire. Ya sen şimdi östeşin bir kirli Gidelim dedi. bakalım dedi. Ondan sonra sen kararını verirsin. Hadi gidelim git. Lan. Gittik yolunun tepkisine diyor. bak ki halis muhasebi, Muhasibi ihvanla bir, bir, bir yastığı namazını kıldı. Yastıdan sonra dedi bir mürit haçları dokudu. Biz üst kata çıktık dedi. Oradan biri dinliyoruz bakalım. Ne yapacak şimdi bu? Cehanet mi ortaya koyacak yoksa ilim mi ortaya koyacak? Heticide Halis-i Muhasibi bu birisi efendim o okunan haçları mana vermeye. Ahmed bin Hamd el Fatim böyle sallanmaya başladı. Evet, dayanamadı, gül yıkıldı gitti. Devam. Sonra bir müjazzları ikaz etti ona. Efendim azizler, efendim istem, ne oldu sana? Ne diyen İşte baygınlık geçirdin, çevirdin meseler. mısın, tamızdı. Ne yani mesela? Yo, yok dedi. Bu adam dedi bu ayetlere bana verirken dedi. Bu söylediklerini nereden buldu dedi. Benim bilmediğim adı şerif yoktur, dinlemediğim ulama yok dedi. Ki yani e, yazmış olduğu kitap zaten ilminin e, gazaretini, yani birikiminin ne denli yüklü olduğunu gösteriyor. Müsnedi dedi. Bununla birlikte bu adam nereden konuşuyor, nereden konuşuyor, nereden konuşuyor. Verdiği mananın güzelliği karşısında kapatıdan daraldı, beynim üzüldü. Mecbur, mecburen yere düştüm diyor. ''Ulema-i Rasikol'' bunu yapıyoruz. Bir örnek vereyim diyeceğim. Şey. Mesela diyor ki ''Maracel zahreyni yensekiyyan beynumâ darzakullâ yabghiyyan'' Eylullah'ın bir anlayışı var burada, bir de Ulema-i Zahir'in bir anlayışı var burada. Ulema-i Zahir diyor ki, o sadece kitapta kalmış, öteye geçememiş yani. Duvara kadar geldi ama duvar arkasına sızamayan halim diyor ki iki tane deniz karşı karşıya gelir.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 bu mane-i Allah-u Teala teması böyle buyuruyor. İki deniz karşı karşıya geliyor. Biri öbürünü vuruyor, ne onun suyu ona karışıyor, ne onun suyu ona karışıyor. Arada bir perde var diyorlar Celle'de. Doğru mu? Doğru. Ama sevgis diyor ki مَرَجَنْ فَحْرَيْنِ يَنْتَقِيٰنِ بَيْنَهُمَا فَرَزَهُ اللّٰهِ لَا اِنْتَقِيٰنِ Hak bir deniz diyor, evet. batıl bir deniz diyor. Hakkın dalgası batına vurur, hak batına karışmaz, Aklın dengesi gelir, hakkın derisine vurar, belki, odana karışmaz diyor. Gördün mü mağlup? Evet. Gördün mü? Evet. Ben birine göre sattiği kalıyor, öbürüse hu hu aldeki diyor. Wa <Sessizlik> la Mevla ki Allah yolunda öldürülenlere öleceğim diyor. Onlar diri ama canla anlamıyorsunuz yorsunuz müjdele vakit müjdele vakit. Tabi bu biz ulamağın bunun yani vermiş olduğun mana ayetin zahir manasından ters düşmeyecek, ters düşmeyecek kesinlikle. Şimdi savaş yapıyoruz, savaşta vuruluyoruz, ölüyoruz. Şeyit mi Allah'ın nikniyle? Şeyit biz. Mana bunun bu bu bu evet doğru. Eyvallah. Ama babanak juani kudreti ile ses ediyor ki babanak juani, nah juanlısın. Sultan Fatih'in zamanında Anadolu'ya geldi. Nasreddin Hoca'nın memlekete Akşehir'e yerleşti ve bir Kur'an tepsiri yazdı. Katip Şelebi Keşf yüzünden diyor ki hiçbir kitaba bakmadan Elhamdülillah Rabbil Alem'den başladı, Müneccidü ve Nâh'dan çıktı. Tamam mı? Alayın kitap yazıyor, bir tane kitaba peki bakmıyor. Ya kitap mı yazıyor yoksa ona kitabı yazdırıyorlar mı? Yazdırıyorlar, yazdırıyorlar. O ise buraya bana veriyor ki Allah yolunda e öldürülenlere dedi derken demek istiyor ki etki-i nefs ile, ile yani işte tarikatla, zikirle, zikrullah ile rabıtasının mıran kabresi vesaire, vesaire tarikat işleriyle birlikte Merya'nın yolunda yürüyen ve nefsi ölen, nefsini öldüren insana ölü diyor. diyoruz. Aziz Evliyaullah mevzamın dostu peki biri de ama hiç anlamazsınız ki kim demiş mesela hasta hasta sensin sen onlar hasta değil arabanın dilin mesela kaputunda birazcık eğrilik bürgülük olabilirse bu araba peki hasta gidmez mi diyorsun araba gene gidiyor elhamdülillah. Ama ne olmuş net ve kendilikte bir şeyler etkisi, düzgüldü vesaire, olay budur. Ama bir de bazıca öbür yüzünden bak, onlar gizledir, dinde, ben, halim ve caden diyoruz, eyvallah. <gülüyor> Ama veren kasabu bir gözü baktığı zaman hasta onlar değil, hasta biziz, biz. <gülüyor> Allah derdeler düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya bizleri muvaffat eylesin. <gülüyor> Yani sıradan alan bile bunu ki eskiden bugün, ulema bile hala buradaki ciddiyeti anlamış değil. Bir tane muz var, bir tanesi refi yapay, suni plastikten yapılmış muz var, elma, armuzlar var. Yani işte yapay, süs çiçekler var ya, onlar misali. bazı yeniler var, böyle benim yapay, yapay nedir yani? Dalından kopardın elma değil veya muz değil. Ya muz kokusu verilmiş, elma kokusu verilmiş ama yetene kardeşim. Lahdik, tamam mı? Lahdik haa. İlminde böyle lahdik var ama Peki sanki efendim gerçek ilimmiş gibi gözüküyor. Hangi ilim? Bendeki ilim. Misal. Eee? Ya insan lahdik'e peki yani e, Muz der mi? Gerçek muz der mi? Elmaya peki, yapay elmaya hakiki elma der mi? diyor? <gülüyor> Lazım. O misal bugün yapay suyunu bilgisayarım varsa ben alim oldum. Ben yukarı kitabım varsa uçtum gittim vesaire vesaire. Yastırı Sürdeş Sultanümüzü giderse. Kimisi Hidaye'yi kendisine şef edilmiş. Kimisi belki usulü persevi'yi ki Halif'in mezzetinde bir numaralı usulü fıkıh odur. Birinci numara. Belki bunları kendisine üstad edilmiş vesaire. Ah ah. Ama bunların faydasını inkar etmiyor, bunların geleni inkar etmiyor Rabbani. Bunlar lazım ama burada kalma kalma, kalma kalma. Sen şimdi mesela ilmel yakın var, aynel yakın var, hakkal yakın var, üç bilgi mertebesi bunlar. Üç bilgi mertebesi. İlmel yakın ne yana? Tamam, hat kitaplara birey satırlar peki. E, İtlahını bulursun. Ama Rabbani ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor biliyor musun? Sen diyor ilmel yakın, aynel yakın'den. Aynel yakini askerli yakından ayırmak için 17 sene düşündüm diyor, 17 sene düşündüm. Memramparim'i kitap yok muydu? Fükürünü yediğim adam. Bak anlamıyorsun, anlamıyorsun. Anlamadığın için kalkıp gidiyorsun üstelik buradan. Veyahut da uyuyorsun değil mi? Ne kadar üzüldük görüyor musunuz? Büzül büzül büzül büzül büzül, balon çişmişti böyle ondan sonra hava kaçmaya başlayın cepheye ki, bazı e, falan ne oluyor böyle düzümük bir şey yar bir hale i düşmüş gibi oluyor falan filan bu işlerde delikanmamız lazım delikanlı. kocakarıcı gibi ağzımız bu burnumuz an hani atıp geçer sizden bu işli gitti şerbet ete geldiğiniz zaman dünyanın lezzetlerine geldiğiniz zaman hep delikanlıyız orada peki yani anlam yok değil Buna böyle geldiğimiz zaman e, almıyor kafam, çalışmıyor bilmem ne vesaire. Amla ve lakin geçmiş yaşında hanımın ölse hemen uşaklarına beni evlendirmiyorsun. Ne oldu sana peki? Üstelik de her şeyden düştün yani. Platini zayıfladı, araba çekmiyor bilmem ne vesaire. Evet. Lütfen sürü süre kadar. Evet. e Ya hocam, sarmakla işte, beni ya vesaire falan filan. E o işlere kafam çalışmıyor <gülüyor> peki. Bu işe ne oluyor ondan sonra? Yo dünyanın yedi bir Cenab-ı Hakkın'ı mahfuz eylesin, Erzurumlu şair Emrah ne güzel söylüyor değil mi? Bak şair bu adam, bu adam tüyü çobanı ama nereden kesiyor? Şimdi bırak eskili ulemasını, ulema zahirini, bırak ulema-i rahatsızlığını. Bana bir tane, bana bir tane diyelim mesela şair Emrah gibi halk yapısı zengin bir adam göster. Peki. Baba Sümani gibi bir aşık göster. Nete? Görmekten, Görmekten vazgeçip duyan kim peki bunları? Kaç tane duyuyor peki? O kadar zengin ki bizim marketimizde olmayan yok. Ama gelip de fikrine bile bakmaya tenezzül etmeyenlerin e, sayısı her geçen gün artıyor. Hepsi riyazamdır mutku ehlullah. Her nefeste haki kimya ederler. Hakkın esrarından onlardır agah Velakim surette ihfa ederler Vakla hakaretle dermiş Allah'a Köhne abadiken arif Allah'a Varit-i enbiya dermiş Allah'a Mürte gönülleri ya ederler Emrah-i kâli hâleyle, kâlehli o alandan, indi infâleyle. Bak, kâli yekul diyenden taş diyor. Ya kaçılır mı kardeşim? Ama adam nasıl bir kuyu bulduysa, o kuyunun suyunu tattı. ablet öbür kuyuların sularına bakmıyor. Emrahî celzeyle, hâli hâleyle kal ehli olandan bin bir zalayla erenleri bulda bin bir zalayla seni davatullah mevla ederler. seni davatullah mevla ederler. lan amra seni şahit eder amra ben biliyümsin ya kusifesnün bir kardeşimiz geçen hafta bir soru sordu. Burada cevap vermeyi unuttum. Bir Müslüman baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar. Bu ne demek diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İtteku bu konu dışı bir şey şimdi. İtteku. Müslüman bakarken Allah'ın tehdit nuruyla bakar. Müslüman'ın bakışından sakın alın diyor Peygamberimiz. Kardeş diyor ki bu ne demek hocam diyor. Bak yemin efendim bir şey söylendi. Ram-ı Rabbani buyurdu ki,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 allah Teala'nın peki gözü kulağı yoktur senin beni gibi ama bu ne demektir, bu ne demektir, Mevla sen bakıyorsun ya, sen bakıyorsun ya, sen sen Allah-u Teala de aynen seni gibi görüyor, aynen seni gibi görüyor. Veya sen mesela kimsenin duymadığı bir takım şeyleri duyuyorsun, ha eyvallah, Mevla da aynen onları duyuyor. Sen tutuyorsun ya mesela eyvallah. Mevla tutsa aynen seni gibi tutuyor. Şimdi Mevla bakmıyorsan bakıyorsun. Allah Celle'cüğün bakışı nasılsa senin bakışın da ailen böyle oluyor. Diyelim mesela Resul-i Ekrem s.a.v. Cabir ibn-i Abdillah ile radıyallahu anh ile yan yana yırıyorlar. Resul-i Ekrem s.a.v. Cabir diyor ki Cabir gökyüzüne bakıyor, bakıyor. O gördüğün noktada kaç tane yıldız var? Yâmir bin Abdullah diyor ki alt tane yavruullah Resul-ü Ekrem'in bakıyor. Bir bakıyor, Türkiye'ndeki alt tane yapıyor. on bir tane var diyor. Kimsenin görmediğini görüyor? Kim Cenab-ı Celle'nin celal onun bakışlarına en harika mahket olan aynı olan zat Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gözle peki yani bakar diyor. Kim hangi din ama kamil mümin, mutlak kemale bastırıp ve sürekli bir diyorsa, öyle yarım yamalak bilmem necef olur, ondan sonra işte arızalı bir müminden bahsetmiyor, ideal müslüman. Peki nefs-i emmanın dört kötü huyu, eğer bizde hala var ise bu bakış yani bizde tam değildir, eksiktir. Ama nefs dört kötü huyu, zımparat kursa, o zaman peki. Sen Cenab-ı Hak Celle Celal her türlü kemalatına, tecrif-i hizatına, tecelliyatına mahket oluyorsun. Aynanın yüzünde eğer toz, leke olmazsa günecin işini komple yansır ayna. Ama aynanın yüzünde eğer bir takım lekeler var ise yansıma kırık olacaktır, eksik olacaktır. Bu aynen böyle yürür gider tarikat ve tasavvufta. Bir örnek vereyim sana, Hacı Osman radıyallahu anh'a iki tane sahabe geldi, bir ismini söylemeyin, şimdi olayı o yaşadı. Hacı Osman radıyallahu onlara şöyle bir baktı, dedi ki, sizin efendim yani birinizin gözünde zina eseri görüyorum dedi, lan bir şeyden bakıyor bunu. Sahabeler yolda gelirken gözü bir bir kadına şöyle bir dokundu geçti ve Hacı Osman radıyallahu anh'a dedi ki, Bizim gözünde de dedi, ben dedik Cina izi görüyorum buyurdu. İşte bu. E nasıl oldu yani? Sen de o Hazret Osman, sen de peki Allah'ın nuruyla bak. Nevlaner Zelsturumi bir ruhu buyuruyor ki, buyuruyor ki Nevlanın dostunun Allah'ın nuruyla bakan insanın diyor kokusu bile Allah kokusudur diyor. Ne güzel söylüyor. Yani şimdi Allah'ın kokusu bizim gittiğimiz manada Allah'ın kokusu yoktur. Ama Arapça'da, Arap dil medeviyatında ''Minsere tesbihil mahkuli bilmahsus'' diye bir kaide vardır. Yani sihinsel olan, akli olan bir olayı, hadiseyi müşahhas misalle örneklendirmek suretiyle anlatın sanatına. Binaen Mevla'na böyle buyuruyor. Buyuruyor ki, mevdanın dostluğunun kokusu bile Kokusu bile Allah'ın kokusu diyor. Evladım, çocuğum oğlum, gel gelme diyor. Kokla bakayım benim sağımın solumu. İstediğin yerini kokla. Eğer kokladığın yerden Allah kokusu gelmiyorsa orayı kes dökür diyor. O ne oldu peki? Resul-i Ekip anlattı bakışla alakalı. E, buradan geç mesela. Kokusu, şusu, busu vesaire. Eee, sultan dediği gibi oluyor. Nefisten ne kadar bir organizasyon, değişim söz konusu oluyorsa hal hareketler, bakışlar, şunlar bunlar hepsi tamamen değişiyor. Ve Ehlullah der ki, Ehlullah'ın yanına giderken Ehlullah'ın elini yapacaksınız, ayağını yapacaksınız? Ehlullah'a der ki yani bir ünsiyette, bir muharafede, bir muhanesede mi bulunacaksınız diyor. Öyleyse yüzünüzü yıkayın da öyle onların yanına gidin diyorlar. Ama neyle yıkayın?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 yani bazı tehlikeler aklıma geliyor. Ona buna böyle yani uzun konuşmak esareti buluyorum kendimde. Yani Allahü Teala bu kapıya tekrar vermesin. Amin. Bir zamanlar efendim affedilsin emriyle, ile işte 13-14 yıl burada da efendim işte mektubat okuduk işte abi zaten hatimiz yani he, istiyordum ki yani mektubatı anlayan da anlamayanın da elinde mektubat olsun. O şekilde.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 Ben de anlamadım yani ne oldu işte bir yerden bir şey etti. ilk cemaate teşvik olsun dedi bir cemaat Müslüm'ün elinde de mektubat olsun. Hiç olmazsa yani bu işi sevdiğimizi, bu, bu kitabı bir yarın sevgili gibi bağrımıza baktığımızı, gönlümüze koyduğumuzu bir görsün ya. Alem başta Mevla görsün. Sizi efendim meleklere karşısında ihtar diyor. bakın kullarımı, bak ozen sabahın şu tenha, saat, herkes yatakta onlar atakta, meleklerinden ben bunlarla seviniyorum, gururlanıyorum diye. Növla'yı sevindiririm ya bir jast olsun en azından vesaire, Yal ya, yalvarır gibi o, oluyordun böyle vesaire ama olmuyordu işte. Gaflet, on nasır, nefis vesaire, oradan buradan biri dışa getiriyordu gene. Efendim buradan efendim Efebüze'ye gitti, Tokatlı köyüne, Tokatlı köyüne gitti, orada horaktan eren erenlerinden at baba yapıyordu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 bir şeylere karar vermek lazım, dünyada en büyük ibadet karar vermektir, karar, karar almaktır, karar. Biz sadece şu an en aktif işimiz bu, canlıya gideriz, vaazı dinleriz ama bundan sonra peki, atıp ondan sonra bir şeye karar vermek meseledir peki? Buraya kadar geliyoruz fakat ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi? Şimdi yani şu an itibaren, ya gideceğiz dışarıya, işte lokantaya yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, ama şu an bir yere saldırmak lazım. Yani şu kadar manevradan sonra, bu kadar peki harmandan sonra, ulan şimdiye kadar yattım, bundan sonra, farklı olur, cevabı bir karar alabiliyor muyuz? Yok. Alıyorsa helal olsun, olmuyorsa, almıyorsa, hiç bitmiş. <gülüyor> Allah kariz kanlılardan sünneti Muhammed'in yolundan maksılma.